İfadetül Meram Kur'an-ı azim bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben arş-ı âlâdan irad edilen ilahi ve şumullü bir nutuk ve umumi rabbani bir hitabe olduğu gibi bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri ve ilimleri camidir. Bu itibarla zamanca mekanca ihtisasca daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir bihak'kın Kur'an-ı Azim'u şana tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahvali ruhiyelerine ve maddiyatlarına, cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki hakaiki Kur'aniyi görsün, bir tarafa beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup başkası o davanın kabulüne davet edilemez meğer ki bir nevi icmaın tasdikine mazhar olan. binaa aley, Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerinin tespitiyle, her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikin ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatiyle, tahkikatiyle bir tefsirin yapılması lazımdır. Nitekim kanuni hükümlerin tanzim ve ittiradı bir ferdin fikrinden değil yüksek bir heyetin nazarı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki umumî bir emniyeti ve Cumhur asın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet zımniyye husule gelsin ve icma millet hücceti elde edebilsin. Evet Kur'an-ı Azimuşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamiliye bir zat olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telahuk efkarından ve ruhlarının tenasubu ile birbirine yardım etmesinden ve hürriyeti fikirlerinden ve taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevi de bulunur. İşte Kur'an'ı ancak böyle bir şahs-ı manevi tefsir edebilir. Çünkü cüzde bulunmayan külde bulunur kaidesine binaen her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken Hisse kabl el vuku kabilinden olarak memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzelenin arifesinde bulunduğumuz zihne geldi. Haşiye 1 Evet, Vanda Horhor medresemizin damında esna-i derste büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi az bir zaman sonra harb-i umumi başladı. Hamza, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamiyle terk etmek caiz değildir, kaidesine binaen, acz ve kusurumla beraber, Kur'an'ın bazı hakikatleriyle, nazmındaki icazına dair bazı işaretleri tek başıma kaydetmeye başladım. Fakat birinci harbi i umumînin patlamasıyla, Erzurum'un, pasinlerin dağ ve derelerine düştük. O kıyametlerde, o dağ ve tepelerde fırsat buldukça, kalbime gelenleri birbirine uymayan ibarelerle, o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda o gibi yerlerde müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından yazdıklarım yalnız sünühat-ı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünühatım eğer tefsirlere muvafık ise, nurun ala nur, şayet muhalif cihetleri varsa benim kusurlarıma atfedilebilir. Evet, tasiyeye muhtaç yerleri vardır. Fakat hatta harpte büyük bir ihlas ile şehitler arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline Şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir çünkü o zamandaki ihlas ve hulusu şimdi bulamıyorum. Haşiye 2. Yeni Sait Risale-i Nur'daki hakiki ihlas ile yine o ihlası buldu. Yeni Sayit aynı ihlas ile baktı, tasih yerini bulamadı. Demek sünuhat-ı Kur'aniye olduğundan İcaz-ı Kur'ani'ye onu yanlışlardan himaye etmiş nur talebeleri. Mahaza kaleme aldığım şu İşaratul İcaz adlı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulemayı İslam'dan ehli tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir maz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım. Sayit Nursi